merhabalar 94.9 açık radyoda bir sinifil programına daha hoş geldiniz. Ben Yeşim Burul. Programımıza How Children Maps to the Stars, Yıldız Saritası filmi için yapmış olduğum müzikle başladık. Bizde de devam etmekte olan ve İstanbul'da yarın son gösterimleri gerçekleşecek olan film ekiminde gösterildi ilk kez bu film. Julianne Moore'un başrolünde olduğu ve Cannes Film Festivali'nde kendisine en iyi kadın oyuncu ödülünü getiren film. Kısa bir süre sonra bizde de vizyona girecek. Evet, film ekimi e, bugün aslında resmi olarak son gündü ama ek gösterimlerle yarın da devam ediyor İstanbul'da. Ancak yine de e, diğer şehirlerle gösterimlerin devam edeceğini de hatırlatacağım size. Ancak her zaman olduğu gibi programımıza öncelikle iletişim bilgilerimizle başlamak istiyorum. Açık Radyo'nun telefon numarası 212 alan kodu 343 4040. Sinefil programının e-posta adresi ise sinefiller.gmail.com Ayrıca bu haftaki program destekçimiz Melih Kısagün'e de çok teşekkür ediyoruz Evet e, film ekimi dedim e, Aslında bu sene öncelikle Ankara ile başladım 10 Ekim'de 10-12 Ekim tarihleri arasında Ankara'daydım Daha sonra İstanbul'da bir haftalık program e, ek gösterimlerle daha da uzadım Yarın da e, gösterimler olacak Bu arada biletlerin çok çabuk tükendiğinden bilet bulamadığından şikayet eden dinleyicilerimiz içerisinde için de tekrar not etmiş olayım ki Ve gösterimlerin hemen öncesinde giderseniz alınmamış davetiyeler bildiğiniz gibi satışa sunuluyor. Ee, ve hakikaten e, izlemek istediğiniz bir film varsa ve vaktinde orada olursanız salona girmemeniz için hiçbir sebebi yok gerçekten de. Ee, bu sayede pek çok film izleyen e, arkadaşlarımız oldu bu hafta boyunca. 15-19 Ekim tarihleri arasında İzmir'de film ekimi. Ondan sonrasında bugünden itibaren 17-19 Ekim tarihleri arasında Bursa'ya gidiyor. 24-26 Ekim tarihleri arasında Diyarbakır'da olacak. Aynı tarihlerde yine Urfa'da film ekimi gösterimleri var. Ve 31 Ekim 2 Kasım tarihleri arasında ise Trabzon'da olacak film ekimi. Dolayısıyla film ekimi bu sene İstanbul dışında da 6 ilde e, gösterimlerle çok daha fazla sayıda izleyiciye ulaşmış olacak. E, film ekimi bildiğiniz gibi... E, bästa. Sundance, Cannes, e, Venedik, Toronto olmak üzere e, senenin e, önde gelen e, uluslararası film festivallerinde ön plana çıkmış, ödül almış, en çok konuşulan filmlerini bir araya topluyor. Bir taraftan da e, önümüzdeki haftalar ve aylar boyunca vizyona girecek, e, girme ihtimali olan e, filmleri de e, böyle bir kompakt program çerçevesinde sinema severlere sunmuş oluyor. Bunlar arasında hakikaten e, çok iyi filmler izleme şansı ...kavuştuk. Biz de bu geçtiğimiz hafta boyunca... E, ...aralarında bol ödüllü filmler de vardı. E, Roy Anderson'ın e, Venedik'te Altın Aslan'ı alan... E, insanları seyreden Güvercin'i e, izledik. E, hakikaten e, çok büyük bir zevk verdi hepimize. Ama bu arada üzüntüyle de belirtmem gerekiyor ki... ...geçtiğimiz senenin en iyi filmlerinden biri... ...Richard Linklater'ın... E, ...değişik yerlerde çok farklı ödüller de almış olan filmi... ...Boyhood bildiğim kadarıyla hala dağıtımcısı yok Türkiye'de. E, hakikaten vizyonda izleyiciyle buluşamaması çok büyük bir talihsizlik olur. Onun da altını tekrar çizmiş olalım. Dün üst üste ben önce e, Ken Loach'un filmi Jimmy Soul'u, ardından Mike Leigh'in filmi Mr. Turner by Turner'ı izleme şansına kavuştum. Bir tane iki önemli yönetmen e, hakikaten seneye damgasını vuran filmlerle film ekimi devam ediyor. Öte yandan Ülkemizde de e, burada da e, enteresan şeyler olmaya devam ediyor gösterimler açısından. Bildiğiniz gibi bu sene Altın Portakal e, Antalya Film Festivali e, tartışmalarla ve sansür tartışmalarıyla ...bir şekilde başladı ve devam ediyor. Ama İstanbul'dan güzel bir haber var. Nazım Hikmet Kültür Merkezi uygulanan sansür nedeniyle... ...51. Altın Portakal Film Festivali'nden çekilen filmler ve yönetmenlerini... E, ...bugünden itibaren e, ağırlayacak e, ve de e, bir şekilde gösterim şansı bulan filmleri gösterecek. E, Malum bu tartışmayı biz burada uzun uzun konuştuk geçtiğimiz haftalarda 13 yönetmen filmlerini çektiler yarışmadan belgesel e, yönetmenlerin sansür uygulaması üzerine ve bunun üzerine bu seneki ulusal belgesel film yarışması gerçekleştirilemedi Antalya'da. Festival yönetimi de bu yarışmayı iptal etmek zorunda kaldı. E, bunun üzerine 18-19 Ekim tarihlerinde şöyle bir program var. Evet. E, bu akşam e, saat 18'de Mimarlık ve Kent Filmleri Festivali kapsamında öncelikle Ruhi Salonu'nda Reyhan Tuvi'nin Yeryüzü Aşkın Yüzü oluncaya dek filmi gösterilecek. E, Altın Portakal'da zaten e, sansürlenerek öncelikle yarışma dışı bırakılan filmdi bu. Sonra bir şekilde kabul edildi ama e, bütün bu tartışmalar sonrasında o da çekilen filmlerden biri İstanbul'da seyirciyle buluşacak bu akşam. Ee, yarın ise e, saat 11'de Kurtuluş Özgen'in Nail Vesi, 13.30'da Yasin Semiz'in Emir Neden Paylaşılamadı filmi 16'da Ayrısal Tekin Albina Özden Fehime Seven Nazlı Bulun ve Sefa Tokgöz'ün beraber yaptıkları ben bir slogan buldum annem benim yanımda. 19 Ekim Pazar günü ise saat 11'de Cem Kaya'nın Arabesk filmi, kendisinin son filmi Motor aslında Antalya'da yarışacaktı çekilen filmlerden biri. Ama gösterim hakları ile ilgili bir sıkıntıdan dolayı o filmi değil, bir önceki filmi Arabesk'i gösterecekler burada. Daha sonra saat 13'de Devrim Akkaya'nın diğer filmi, 15'de Cenk Örtülü ve Zeynel Koç'un, O iklimde Kalırdı Acılar ve saat 17'de Emel Çelebi'nin Kül Kedisi Değiliz filmlerini Kadıköy Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde izleyebilirsiniz. Evet şimdi bir müzik arası vereceğiz yine ve film ekibinde gösterilen filmlerden Björk e, belgeseli Björk biophilia Live'dan e, ortada kullanılan parçalardan birini dinleyeceğiz. Kristalin geliyor Björk'ten. Björk'ten dinledik. Kristal'in kendisinin belgeseli Björk Bibliography Live da film ekimi ...kapsamında İstanbul'da gösterilen filmlerden biriydi. Film ekimi İstanbul'da yarın sona eriyor ama biraz önce bahsettiğim gibi diğer şehirlerde yolculuğuna devam edecek. Bu arada da çok kalabalık bir vizyon haftası bugün itibariyle başladı. Çok sayıda film var ama biz sinemafil olarak bu hafta e, vizyon filmlerinden bir tanesini ön plana çıkartmak istiyoruz... ...ve onlardan... E, Onlardan birinin yönetmeni e, bizimle birlikte şu anda Hayvay Zaman başka sinema kapsamında bugünden itibaren gösterimde Nezahat Gündoğan hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Ben de e, aslında zaten şu anda canlı yayındayız Açık Radyo'da 94.9'da ve Hayvay Zaman'ı izleyip koşturarak geldim. Nezahat Hanım da zaten soru cevap e, kısmına kalmıştı. O da hemen arkamdan geldi sağ olsun. Bizi kırmayıp e, Hayvay Zaman e, hem basın ve medyayla da bugün basın gösteriminde buluşmuş oldu. Hem de bugün itibariyle vizyonda. Dediğim gibi başka sinemayla girdiği için başka sinema salonlarını artık dinleyicilerimiz 3 aşağı 5 yukarı öğrendiler. Biz de yeni salonlar katıldıkça buradan duyurmaya devam ediyoruz. Aslında açık radyo dinleyicilerinin bir kısmı Hem sizi ismen tanıyorlar hem de yaptığınız işlerle. Hayvay zamanı o açıdan e, filmi tanıtmaya başlarken biraz bağlamını oturtmak Hı -hı. gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü bundan önceki projeniz İki Tutam Saç Dersimin Kayıp Kızlarım. 2010 senesinde e, önce kitap mı çıktı, film mi çıktı? onu önce film. Önce film çıktı önce değil film. mi? Kitap arkasından. Hı -hı. O sene çok konuşmuştuk çünkü. Evet 2012'de kitap çıktı. E, 2010 2010'da. senesinde filmi film. ilk izlediğimizde. Ee, o zaman da çok konuşmuştuk Hatta film yapım aşamasındayken 2009'da aslında 2009'un Eylül'ünde basına yansımıştı hı hı. O günden sonra Dersim konuşulmaya başlandı Dersim'in Kayıp Kızları diye bir gerçek bilinir olmaya başladı Tabii Dersim Lehte konuşuldu Onu da belirteyim de çünkü önceden de bir dönem Harekat katliam dönemi Dersim e, konuşuluyor basında yer alıyor ama ötekileştirerek aleyhte olumsuzlayarak konuşuluyor önce film Türkiye'nin belki de en iyi bilinen sırlarından biri herhalde Dersim'de yaşanan Kıyım Katliam 1938 hı hı. harekatı birazcık sizin bu projeyi ele alma sürecinizle başlayalım mı yani hani tarihçesiyle hı hı. hayvay zamana gelen süreç nasıl hı hı. başladı sizin kişisel öykünüzle evet Ben sinemayla ilişkim ilk 2004 yılında Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın organize ettiği bir sinema kursuna gitmekle başladı. Ben de ölüm orucundan çıkan, hapishenden çıkan biri olarak o projeye dahil olmuştum. 2014 yılında kurs bittiğinde hemen Muzarak Masa belgeselini yapmıştım. Hani kurs bitince şey dedim, en iyi pratikte tamamlarım öğrenmeyi diye. E, o sürece başladık ve dersimdeki Muzurçay üzerindeki barajları konu alan Hı -hı. bir çalışma yapmıştık. O da çok konuşulan çünkü orada bir barajlar sorunu var. Çok ciddi bir sorun Türkiye genelinde dünyada da önemli bir konu. E, bu tür tırnak içinde yatırım gibi gözüken ama büyük yıkımları yol açan olaylarda yöre halkı gerçekten e, çok müzdarip şikayetçi ama dinleyen kimse yok. Ayrı bir yanı Biz de bunu Belgeselini yaptığımızda şeyi çok genel bilmemize rağmen o sır genel biliniyor. Aslında toplumun çok geniş bir kesimini ilgilendiriyor. Ama konuşulmaması hı hı. itibariyle de bir sır olarak da kalmaya devam etti belli bir döneme kadar. Ee, bu filmi yaptığımız süreçte yani yerelde kiminle konuşuyorsak genç yaşlı. Biz daha önce de topraklarımızdan sürüldük. Hani baraj yapımı ile birlikte zorunlu bir göçe tabi hı hı. tutulacağını ama... Aslında 38'de de yaşadıklarını, terk ettiklerini fakat biz buraya yine döndük, bırakmadık gibi böyle hep göndermeler yapıyor. Zaten bir şekilde bildiğimiz konu olmasına rağmen ama bir araştırma olarak, film olarak yapmayı e, özellikle gündemimize aldık. Baktık çok az tanık var artık o döneme dair. Hızlı bir biçimde e, kameramızla yollara düştük. Dersim'de Türkiye'nin başka illerinde, yurt dışındaki kimi bulduysak çünkü çok dağınık dersimler. 38 süz günlerinden dönmeyenler var. Daha sonra 80'lerde, 90'larda, 4'lerde göç edenler var. Herkes bir yerlerde biz de onların peşine düştük. Bugüne kadar 400'den fazla tanıkla konuştuk. E, şu sorularla başladık. Ya gerçekten orada ne oldu? Devletin bir isyan söylemi var. Çok sınırlı kaynaklar da olsa var olan kaynaklarda böyle ifade ediliyor. Bir Kürt isyanı gibi lanse edilen ...bir olgudan bahsediliyor. Ama bir taraftan insanları dinliyoruz. Onların anlattıkları ile bu resmi görüş arasındaki fark... ...kapatılması gerekiyor, yani netleşmesi gerekiyor. Orada bir çatışma var, bunu biliyoruz. Çünkü insanlar şöyle, kadın, çoluk, çocuk ayırt etmeden hepimizi katlettiler. Yine görüyoruz ki orada yani bir isyan, örgütlü, hedefi olan, amaçları olan bir e, e, süreç yaşanmamış... Anlatımlardan hani yer yer direnişler olmuş bu tür katliama karşı karşı koyuşlar olmuş ya da devletin tırnak içinde medeniyet götürme adı altında her anlamdaki dayatmasına karşı yer yer duruşlar olmuş. Çünkü oradaki dili kültürü her şeyiyle yaşamıyla ötekileştiren tepeden bakan bir anlayış var ve bunu medeniyet götürme adı altında zorla yaptırma var. Bu tür direnişler var mı? Bir isyan olgusuyla karşılaşmadık. O zaman bunu en azından biz böyle avantajlıyken, henüz tanıklar varken peşlerine düşelim. Ee, kaydedelim. Hem arşivlensin, hem bunu bir çalışmaya ürüne dönüştürmek gerek. Ve zaman içinde şöyle bir şeye karar verdik. Ee, eşim Kazım Gündoğan yapımcısı filmin aynı zamanda araştırmaları beraber yaptık. Şuna karar verdik. Kadınların, çocukların yaşadıklarını biz e, fotoğrafını çıkarabilirsek... En azından Hı. kısmen orada yaşananlara dair de önemli bir e, fikir edinmiş oluruz ya da başka bir düzlemde tartışmanın kapısını aralamış oluruz diye. E, buna yöneldik e, ki hani savaşlarda yıkımlarda bu uluslaşma sürecinde kırımlarda hep e, genel halkın gördüğü zulmün e, zorun dışında bir de kadınların ve çocukların daha fazlasıyla yaşadıkları var. Evet. Bir de hep insanlar bir kayıplarından bahsediyor. İşte kayıp halamız var, kayıp kızları var ya da kayıp kızları değil mi yakınları çok o yaşta kimse yaşamıyor ama yakınları var bir şekilde kayıp. Halalar, teyzeler, teyzeler gibi. gibi. Hı -hı. Ee, önce normal karşıladık çünkü öyle bir harekat düzenleniyor ki üçüncü ordu gönderiliyor bir haftada. Gireceksin, temizleyeceksin, çıkacaksın. Yani insanlar evlerinde... Tarlalarında toplanıp ee, katliama götürülüyor. İşte kaçabilen dağlara, ormana saklanmış. O arada birileri de kaybolmuş doğal olarak. Özellikle bunlar çocuksa kaybolmuş. Gerçekten çok büyük fahşet. İnsanlar sırf askerin eline geçmemek için... ...kadınlar kendi çocuklarını bile boğmak zorunda kalmış... ...ya da boğdurulmuş, ya da suya atlamışlar. O kadar büyük anlar var ki. Bunu da bir yanıyla hani bu... ...gerçeklikte normal karşılıyorsun. Fakat sonra baktık... ...yani uzunca araştırmalar yaptık. Cumhuriyet politikalarını yeniden okuduk. Dersime dair yeniden okumalar yaptık. Farklı bir gözle okuyorsun. O anlatımlarla birlikte farklı bir gözle. Dünyada... ...bu etnik kökene... ...dayalı özellikle uluslaşma sürecini... ...yapan ülkelerdeki... ...uygulamalara baktık. Ee, en basit... ...Australya, işte Latin Amerika... ...hemen yakın dönemde işte... Faşizm döneminde Avrupa'daki gerçeklik. Anadolu'da Rum, Ermenilerin yaşadıkları, onların çocuklarının yaşadıklarını. Gerçekten okumaya, öyküler, yazılmış kitaplar, teorik olabilir ya da filmler bunları incelemeye başladık. Sonra bu işte kim bu kayıplar? Onların peşine düştüğümüzde Bulduğumuzda onlarla konuştuğumuzda işin rengi gerçekten yavaş yavaş netlik kazanmaya başladı. İşte bu kızların özellikle kız çocuklarının sonra daha detaylı belki konuşuruz. Alınması çok bilinçli bir politik. Özellikle kız çocukları özellikle 5-8-10 yaşlar daha ağırlıkta bunların köklerinden koparılması aslında bu katliamın harekatın politikasının bir parçası olduğu asimile edilmek için. Daha çok da işte ev içerisinde, ıslah tırnak içinde ıslah etmek, ıslah Türkleştirme, Sünileştirme, iyileştirme denilen bu. Ee, bunların bunun için de en uygun evler asker evleri, harekata katılmış asker evleri ya da e, harekata katılmış olanlar alıyor işte birer ikişer. Hatta şu söylüyor, güzel güzeller seçiliyor, sağlıklı olanlar seçiliyor. Geri kalanlardı vagonlara doldurulup. Hat boyunca istasyonlarda memurlara veriliyor ve orada eşrafa dağıtılması isteniyor. Bunları nereden biliyoruz? Bunları işte tanık anlatımlarından Biz de o kadınların izlerini sürerek ulaştık. Onların ailelerine ya da onları alan askerlerin ya da eşraf kesiminden kişilerin yakınlarını bularak netleştirmiş olduk. Yani onlara nasıl dahil olmuş? O süreci incelediğimizde gördük ki koca bir gerçek var. Bunlar bilinçli köklerinden koparılmış çocuklar. Yoksa bu açıdan herhangi bir şekilde ım, kamuya ve araştırmaya açık devlet kayıtları yok değil mi şu anda? Yani ya da kayıt açı, açık bu değil. Bu konu Özgül'ünde evet. Henüz zaten yani şeyi biliyoruz işte meclise bazı belgelerin gönderildiğini ki onlar da tasnif edilmiş. Ne kadar ayıklandı, ne kadar gerekli görüldü, ne kadar gereksiz görüldü bilmiyoruz. Bir kısmı gönderildiğini biliyoruz en azından bir kısmını. Onlar da henüz kamuoyuna genel anlamda açık değil ama biz işte araştırmacı olduğumuz için bir iki belge e, edinebildik, rastlayabildik fakat genel olarak henüz açık değil. Kayıp kızlar özgülünde de yani biz bu çalışmalar sürecinde e, gördük ki aslında bunlar kayıt edilmiş. E, kayıt altında. Muhakkak Bürokrasi ki, böyle bir şey değil mi aslında evet, yani, çok yani her şey çalışıyorlar. Kaydediliyor, kesinlikle. kaydediliyor. Bunu nereden biliyoruz? İki tutam saçta çok da anlattık. Hı hı. İki tane kayıp Kızı olan e, aile sürgüne gönderildiğinde çocuklarını arıyorlar Sakine ile Şemsi'yi. Kurmaya dilekçeyi yolluyorlar. Onlardan gelen dilekçenin cevabı kızlarınız Münip Yılmaz Türk'ün nezaretindedir diye cevap. Bunun üzerine 15 gün izin alıyorlar kaymakamlıktan. Manisa'dan ayrılıp Salihli'den İstanbul'a gelip kızlarını arıyorlar. Bulamıyorlar. Onun öyküsü ayrı bir şey. Yani o ailede ama verilmiyor ya da saklanıyor. Eee... Bu herhangi iki kızın kimde olduğu biliniyorsa tüm çocukların da biliniyor olması kadar e, man, basit bir mantık yürütmek zor değil herhalde. Yani çok anlaşılır bir şey. E, diğer çocuklarda muhakkak kayıt altında. Çünkü e, bir kendi başına kimse bir şey yapamıyor. Yani emirle yapılıyor. bu işte, emir komuta zinciri, zinciri var. Ve bunların da Gerçekten kayıtları var yani şey biliyoruz nereden alınmış hangi aşiretten anne baba işte soyadı değiştirilmezse bile onun kimliğine dair kimi izler muhakkak bir şekilde biliniyor bulunuyor. E, bu 2010 yapım iki tutam saç dersimin kayıp kızları belgeseli zaten hani genel olarak olayı bir daha bütüncül bir majör portresini Hı. bize sunuyordu. E, hakikaten bu en iyi bilinen e, sırlarımızdan biri. ...Türkiye Cumhuriyeti tarihini... E, ...hani çok net bir biçimde... ...yani çok trajik bir olay tabii hani korkunç... ...hem Hı -hı. bireysel boyutta... ...hem, hem ailesel anladım. hem de toplumsal boyutta... ...her boyutuyla son derece... ...hem trajik ama çok önemli bir taraftan da... E, e, ...herkesin de çok net anlayabileceği bir biçimde... E, ...bize sunan bir film DVD'ste çıkmıştı... ...hatırladığım Hı -hı. kadarıyla... Hı -hı. Evet, ...hemen evet, dinleyicilerimize evet. de buradan... Hı -hı. Evet. ...onu da hatırlatmış olayım... E, ...tabii ona... O filmi izlemekle de insan kalamıyor hemen akabinde kitabı da almak evet. ihtiyacını hissediyor konuyu daha etraflıca anlamak açısından kitapta iletişim yayınlarından, yayınlarından çıktı. Çıkmıştı. Evet. Ee, dolayısıyla hani e, o filmi ve hani kitabı konuya bir genel giriş açısından da ben hani dinleyicilerimize tavsiye ediyorum. Oradan da Hayvay Zaman'a gelmek istiyorum. Bugün vizyona giren film. Tabii Hayvay -Fi Zaman'ı izlemek için e, onları okumuş ya da izlemiş olmak durumunda da değilsiniz. Hı -hı. Çünkü Hayvay Zaman da başlı başına e, e, bizi bu sefer çok daha bireysel... Ee, bir noktadan e, yine aynı meselenin içerisine hı hı. sokuyor e, ama burada e, zannediyorum birazcık daha sinemacı kimliğiniz de ön plana çıktı hı hı. hayvay zamanla hı hı. beraber e, yönetmenlik açısından da e, görsel dili kullanışınız e, hem de daha bireysel bir hikaye üzerinden toplumsalı anlamaya giden hı hı. noktada e, hayvay zaman e, emoşa odaklanma fikri nasıl oluştu biraz da ondan bahsedebilir hı hı. miyiz Ee, şunu da belirteyim hani İzleyiciler açısından e, Kitap e, Sadece filmin öykülerini değil, Biz 150'ye yakın Kişinin öyküsünü tespit etmiştik ama Her iki filmde de Bunlarını anlatmak mümkün değil Ama bir yanlıyla da belge olarak e, Bırakılması gerekiyor Onun için kitaplaştırdık Kitapta e, Filmdekiler dışında ve Filmdekilerin de öykülerin çok daha geniş Bir kısmı var Şöyle bir önemi de var, bu kitap üzerinden hala bize ulaşanlar var. Daha çok yeni, işte Almanya'ya gitmiştim, orada bir görüşme yaptık. Almanya'da yaşayan bir kadın bizi arayıp buldu ve annesinin ders mevlatlığı olduğunu söyledi. Onun öyküsü konusunda kim paylaşımları vardı ama bizden yardım istiyor işte. Annesi yaşamıyor zaten, çok gençte kaybetmiş genç yaşta. Böyle bir işlevi var, onu belirtmek istiyorum. Hem bir belge olma hem de yeni yeni, Hı -hı. aslında yolculukların öykülerinde önünü açan e, bir çalışma. Diğer yanıyla, e, şimdi şey çok farklıydı tabii, bizim bu araştırmaya başladığımız iki tutam saçın çekimlerini yaptığımız süreçte bugün arasında ciddi bir fark var. Biz dersin kelimesinin ağzı alınmasının tehlikeli görüldüğü, Bir dönemde böyle bir araştırmayı yaptık. Doğal olarak çalışmayı yaparken, araştırmayı da o çekimleri yaparken hep kendimizi sınırlamak, e, sinematografik yanına mümkün olduğunca e, o yandan taviz vererek çalışmak zorunda kaldık. Bunun iki nedeni bir insanlar görüşmek, konuşmak istemiyor. Hele filmin çekilmesini hiç istemiyorlar. İşte misafir diye gidiyorsun sonra tek başına elindeki bir kamerayla çekimler yapıyorsun. Böyle bir Hı -hı. süreç yaşadık. Yani her şeyle ben yapmak zorunda kaldım. Hatta Kazım bile birçok görüşmeye gelmedi ki kadınlar daha rahat olsun Hı -hı. anlatırken. Şimdi karşısında bir kadın olunca, yalnız olunca gerçekten fark ediyorsun. Hı -hı. İç dünyasını daha anlatabiliyorlar, yansıtabiliyorlar. Hı -hı. O ilk olması açısından çok önemliydi. Biz bazı konulardaki e, tavizleri verdik özellikle. Yani biliyorduk bu hani Yeni iyi filmlerin çalışmalarının da önünü açacak bir süreç. Onun ötesi bu kadar toplumsal önemi olan, bireysel de önemi olan kişiler açısından sürecin tartışılmasında çok önemli rol oynayacak. Ee, öyle çıktık yola. Ta ki işte 2009'da, yani biz 2008, 2007'de onun çekimlerine başlamıştık. 2009'da kurgu aşamasındaydık. Ee, basında çıkana kadar sonra... Doğalında çok farklı bir e, atmosfer oluştu. İnsanlar basında yazılmaya başlandı. Hı. İşte televizyonlarda tartışılmaya başlandı. Sonra 2010'da, 2009'un 10 Kasım'da Onur Öğmen e, bir laf etmişti şeyde e, mecliste. Dersimde anaları ağlamadım. Aslında bu filmin e, yarattığı tartışmanın etkisiyle o da dersime örnek vermek zorunda kaldı. Böyle bir süreç olunca siz de daha rahat hareket ediyorsunuz. Mesela Emoş Gülver'in e, öyküsünü öğrenmemiz, onunla tanışmamız, basında bu çalışmamızı okuyan, e, duyarlı bir insan, dersimli olan e, bir arkadaşımız, has, arkadaşımız değildi. şimdi arkadaşımız o zaman değildi tabii, e, hastanede çalışırken Emoş Gülver hastaneye gidiyor ve kimliğini verdiğinde doğum yerinin deşt olduğunu görüyor. Çok ilgisini çekiyor. Hani Erzurum kütüğüne bağlı ama Deş't doğumu. Bir dersimde bilir Deş'tin neresi olduğunu. Hı hı. Oradan sorular sormaya başlıyor. Ve kafasında bunda dersin kayıp kızlarından biri olabileceği düşüncesi oluşuyor. Araya araya bizi buldu. Telefonla durumu anlattı. Anlatınca biz hemen tabii kendileriyle irtibata geçtik. Bu önemli bir süreç tabii ki. E, e, Karşılıklı birbirine Anlama anlatma işte onların Bugüne kapa kadar kapattıkları Gerçeğin geçmişinin Yeniden açılması zor bir süreç biliyoruz O konuda mümkün olduğunca sabırla Anlamaya çalışarak Onların hassasiyetlerini dikkat ederek iyi bir şey yapmaya çalışırken Yeni yaraların açılmaması e, Duyarlılığını göstererek Bu bizim görevimiz aynı zamanda insani bir görev Böyle hareket ettik Şeye kadar geldi biz önce bir e, araştırma yaptık Altı aylık falan e, süren bir araştırmamız oldu. Hani bu tezi dersimin neresinden Deşt sadece bir bölge e, bir yer değil dersinde birçok yer var adı Deşt olarak geçen. Nereli kimlerden hangi aşiretten aileden e, gerçekten hiç kimse kalmadı mı? sülaleden özellikle aileyi anlatıyor. Öldüğüne ama sülaleden birileri kalmış olabilir mi falan. Araştırdık araştırdık işte Amcaoğlu ...olabileceğini düşündüğümüz Hüseyin Kamer e, kaçarı bulduk. E, Bayağı arkeolojik araştırma yapıyorsunuz siz Kesinlikle, kesinlikle. Yani e, böyle olmasa da çıkmıyor zaten. Sonra e, kendisine ifade ettik. Heyecanlandılar tabii. Şey önerdik, dersime gidelim. Hem geçmişinize bir yolculuk yaparsınız. Çünkü bu bir yolculuk aslında geçmişe... ...hafıza üzerine bir çalışma <gülüyor> e, temelinde hafıza ve e, askerler açısından da itiraf yüzleşme e, temalı bir çalışma. E, bunu kabul ettiler kızıyla birlikte daha doğrusu. Biz yolculuğa çıktık işte ilk defa yani o buluşmalar ilk çekimlerdi. E, katliam yeri, evinin bulunması bunlar hepsi e, o an gittiğimizde bulduğumuz, tespit ettiğimiz yerlerde o çocuk hafızasıyla kafasında kalanlarla izleri sürdük ve Ee, bulduk oraları ee, çünkü aslında o onun köyü de değil yani gittiğimiz yer. Esas e, Dersim'in e, çok daha dağlık bir bölgesinde köyde oturuyorlar. Harekat yap yapılıp işte e, katliama uğrayacağı düşüncesiyle bu işte orada Haydar'ın aşiretine mensup bir ailenin Hı -hı. çocuğu hedef gösterilen aşiretlerden biri. Onlar da hani kendini koruma adına daha aşağılara inip diğer aşiretlerle karışıp biz kendimizi koruruz diye o köye iniyorlar. Çok da kısa bir süre kalıyorlar muhtemelen. Bunun tam tarihlerini bilmiyoruz ama bir yılla ay arası denilebilecek bir süre kalıyorlar. Fakat orada da kurtuluş olmuyor. Onlar ve diğerleri toplanıp götürülüyor işte katliamı. E, bu yolculuk öyle bir yolculuk. E, film öyle gelişti. Doğallığında da biz daha rahat hareket edince... Bu kişilerde kamuoyundaki işte bu daha normalleşme konunun tartışılıyor ve meşhur olması itibariyle e, oraya yolculuğu kabul etme gerçekleşince daha iyi bir altyapıyla ekip ve ekipmanla daha hazırlıklı gittik. Valiliğe bildirerek daha rahat çekimler yaptık. Onun için sinematografik açıdan, görsel açıdan da anlatmak istediklerimizi mümkün olduğunca vermeye çalıştık. Böyle bir e, sürecin sonucunda çıktı Hay vay zaman ee, ve dediğim gibi hani o toplumsal süreçle de ilgili oldu değişimle dönüşümle de ilgili oldu aslında bizim daha rahat hareket etmemizi sağladı. Filmin çok hoşlu müzikleri var. Evet. E, Original müzikleri e, filmin hem atmosferine hem de dramatik yapısına çok güzel eşlik Hı -hı. ediyor e, ve de çok güzel destekliyor. E, bir de özellikle jenerikte çalan e, çok hoş bir parça var. Hay e, vay watt. Hayvay zaman. Evet Hem müzikler konusunda bizi biraz bilgilendirir misiniz? Hem de Hı. birazdan o parçayı dinleyelim. Sizden takdim etmenizi rica edeceğim. Ben bu vesileyle tekrar tüm ekibime teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten çekimler sürecinde görüntü yönetmenim, ekipteki diğer arkadaşlarım olsun, kurgu sürecinde Thomas, müzikler konusunda Ahmet başta olmak üzere müzikte emeği geçen herkesin çok hissederek... Çalışması oldu. Ee, film bir mesaj verdiyse herkesin bu kadar hissetmesinden kaynaklı oldu. Üzerine düşeni e, mümkün olduğunca en iyisini yapmaya Hı. çalıştılar. Bu vesileyle hepsine sevgilerim de iletiyorum. Ee, Ahmet Tirgil filmin müziklerini yaptı. Ee, jenerikteki Hayvay Vaht e, Hayvay Zaman e, filmden esinlenerek yazılmış. E, Burcu Tirgil'in Sevil Ahmet'in eşinin Yazdığı bir Parça oldu Müziklerini Ahmet yaptı Seslendirmeyi de Sekina Tena, Yurt dışında yaşayan bir arkadaşımız O yaptı yani o kadar kolektif O kadar işte Tarajaf Arpi çaldı İngiltere'den O bölümü yolladı Çok internasyonel oldu sınırlar anlamında Diyorum herkes bir yerlerden Bir şey yaptı ve bu çorbada Gerçekten tuz oldu bir araya geldi Bu güzel müzikler çıktı ortaya Ee, onun da yani filmin direk öyküsü olması zaten özgün müzik olması çok farklı bir yer e, anlam katıyor e, o artık e, filmi de ölümsüzleştiren hani müziğin biliyoruz zihindeki hı hı. yürekteki etkileri çok farklı e, filmin ölümsüzleşmesinde bu öykünün ölümsüzleşmesinde çok farklı bir katkısı e, oldu Evet, o zaman hemen kısa bir müzik arası verelim ve hayvay ah da dinleyelim Vai va Vai va Decharé be derman be derman va Det är det som 94.9 Açık Radyo'da Sinefil programındasınız. Konuğumuz canlı yayında Nezahut Gündoğan. Kendisiyle son filme Hay vay Zamanı konuşuyoruz. Dinlediğimiz müzik de e, Hay vay Zamanın jenerik müziğiydi. Hay vay Aht. Seslendiren sanatçının ismini tekrar sizden ricah edeyim. Sekine Teyna. Yurt dışında yaşıyor arkadaşımız. Evet. E, filmin müzikleri biraz önce de bahsettiğimiz gibi gerçekten çok hoş. Filmin... Genel dramatik yapısına çok güzel eşlik ediyor. Ee, film Emoş Gülver'in hikayesini anlatıyor. Emoş Gülver 1938 Dersim katliamında ailesindeki herkesi kaybediyor. Annesi, babası, abisi ve küçük kundaktaki kardeş. küçük Hı -hı. kardeş. Annesinin kucağında. Ve kendisi henüz 5 yaşında bir kız Hı -hı. çocuğu. Bütün bunları yaşadığında. E, yaralı olan abisiyle zar zor kaçıyor bir şekilde. Kendisi bir çalıza. ...saklanıyor... Hı -hı. Ee, ...ama yolda... ...abisini kaybediyor... ...ki yıllar sonra aslında fark ediyor ki... ...abisi aslında hani o kaçış sürecinde... ...ölmüş yani hani... ...o küçük beyni, zihni... ...henüz onu orada idrak edebilecek... Evet. ...aşamada değil zaten Hı -hı. travmalar... ...yıllar içerisinde bastırıyor pek çok şeyi... ...yaşamına devam edebilmesi için... ...o dersimin kayıp kızlarından... ...çünkü e, bir subay... Onu, ...onu buluyor aslında... ...orada ve bir şekilde... Evlat ediniyor. O dönemde subay ve asker ailelerinin aldığı e, ya da bir şekilde verilen, verilen hı hı. E, kız çocuklarından birim. E, biz bu filmde e, hem Emoş Gülver'i dinliyoruz hem de kızı Serpil'i dinliyoruz. Hı. Serpil'i hiç görmüyoruz. Ama sesi e, filmin e, başından sonuna bize eşlik ediyor. Hatta hani annesini o anlatıyor bize. Onun hmm. e, sözleriyle dinlemeye başlıyoruz. Emoş Gülver'i bize ilk e, anlatmaya başlayan o. Yani aslında birazcık ortada hani küçük bir kızın gözünden önce annesini dinler gibiyiz. Hmm. E, annesiyle ilgili kendisinin ilk düşündüklerini, an, anladıklarını, kendi tahayyüllerini onun gözünden dinlemeye başlıyoruz. Sonra çok yıllar sonra annesi artık 80 yaşına geldikten sonra anne kızın beraber geçmişe uzak geçmişe doğru ama aslında birazcık geleceklerini de yeniden kurmaya doğru, doğru birlikte çıktıkları bir yolculuk evet. hikayesi. Hayvay zaman. Biz Serp Bil Hanım'ın hiçbir şekilde görünmediğinden bahsetmiştim. Bu hı hı. kendi tercihi diye belirtmişsiniz hı hı. filmin sonunda. Bir taraftan çok anlaşılabilir bir şey. Hani bana genel hissettirdiği şey. Çünkü Serpil Hanım aslında dersimin tüm kayıp kızlarının kızı gibi. Hı hı, ee, yani orada bir ses o. Hani bir hı hı. birey. Hı hı. Ama o taraftan da aslında hepimiz olabiliriz gibi böyle Çok bir özdeşleşimde evet. yaşatıyor bizi. Güzel bize. de bir yaklaşım farklı bir yorum da oldu böylece. Yani ben Hı. öyle hissettim Hı. filmi izlerken. Yani o ben Hı. de olabilirim. Yanımda oturan arkadaşım da olabilir. Hepimiz olabiliriz. Ama o, o tabii bana bir soru sordurdu orada. Ee, oğlunu hiç duymuyoruz. Ee, Emoş Gülver'in. O neden acaba? O hiç dahil şey, olmadı mı projeye? Yok. Projeye dahil olmadı. Hep belli bir mesafede durdu. Aslında... Ee, bunu istemediğinden değil, dolayı değil, bunu çok konuşma koşuldu da ortamı da olmadı. Ee, ama hani anlayabiliyoruz ya da tahmin edebiliyoruz. Fakat e, genel olarak şunu söyleyebilirim. Bu kadınların, yani dersim kayıp kızlarının, çocuklarının, e, çocuklarından kızların farklı bir duyarlı var. Hep yani konuşan... ...anlatmaya çalışan, daha iyi anlatan... ...genelde kızları oluyor. Belki de kadın olmanın... ...getirdiği... E, e, ...annesinin yaşadıklarını... ...daha iyi anlama... ...daha bütünleşme, anneyle kurulan ilişki... Hı -hı. ...yani bir kız çocuğunu... E, ...kadın duyarlılığının... ...bir parça etkisi... Hani o ...siz anne nasıl kız evet gidip, ...yerine koyuyorsunuz izlediğinizi... Hı -hı. ...o da daha rahat annesini yerine koyuyordur... ...bir kadın olarak belki anne... Fakat şöyle bir şey olacak, 30 Ekim'de Dersim galasını yaptığımızda oğlu ve Serpil Hanım'ın eşi de gelecek. Yani daha ailece gelecekler. Annesine karşı bir görevi de yerine getirmiş olacaklar. O bence aslında çok önemli bir anı evet. da işaret ediyor. Çünkü hani filmin o yapısı bana birazcık da e, ve kendi o yaşadığım özleşişim üzerinden şeyi de düşündüm. Türk, e, Türkiye... Toplumunun genel e, yapısını da sanki temsil ediyormuş Kesinlikle. gibi ee, kızlar ve anneleri arasında o çok daha hızlı oluşan özdeşleşimin yanı sıra e, erkekler erkek çocuklarının e, birazcık otoriteyle e, ve devlet tarafından temsil edilen otoriteyle olan sorunlu ilişkileri. E, aile hayatımıza da işleyebiliyor e, evet, O evet, kendi evet. hani Hı. kişiliklerinin gelişimine de işleyebiliyor Bu kadar Kesinlikle. bireysel boyuttaki bir aile trajedisinde bile e, O kadar rahat e, içlerini gönüllerini açamayabiliyorlar Ne kadar isteseler Hı -hı. bile Hı -hı. Aslında çok derinden yaşıyordur ama Bunu yansıtmak evet. dediğiniz gibi Bahsettiğiniz şekillenişten zor da olabiliyor e, Siz onu söyleyince iki tutam saçın son nun da şöyle bir şey demiştik. Yanınıza, yüreğinize bakın. Tanınız ya, yaşlı bir kadın. Dersimi kayıp kızlarından, kızlarından biriniz köklerinden kopurulmuş dersimi kızların son hali olabilir. Aslında bu da bu özdeşleşmenin e, bir biçimi. Hani gerçekten ondan sonra insanlar çevrelerine öyle bakmaya başladı. Yani çevresindeki, yakındaki, çok iyi tanıdığını düşündüğü insanlardan bile böyle öyküler çıkmaya başladı. Aslında bu da bize Nasıl bir e, perspektiften baktığımızı, kendimize, yaşamımıza, yanımızdakine nasıl baktığımızı bunda da biraz daha işte devlet olma hali, resmi bakışın sınırlanmışlığı sınırlandırılmışlığı içinde baktığımızın bir göstergesi. Burada o e, kalıplar da kırılmış oluyor sıfır pencereden bakmak. O resmi söylemin içselleştirilmesinin Hı -hı. de belli bir noktada kırılması evet. gerekiyor. Zaten o kırılması e, gerçeği anlamamız Hı -hı. mümkün değil. Evet, Yani film bence çok hani farklı seviyelerde de okunabilecek bir film. Hani en tepede tabii ki 1938 Dersim katliamı Olanca o heyula e, şeyiyle ağırlığıyla duruyor. Ama onun altında e, hani bu matruşka bebekler gibi hı hı. kendi içinde bir aile trajedisi de görüyoruz. Yani bir ailenin hikayesinde görüyoruz. Emur, Gülver'in kendi hayatı öncelikle çocuk olarak. Ee, bir anlamda evlatlık olarak içine alındığı bir aile ama asla tam olarak benimsenmiş değil. Çünkü o ailenin bir başka çocuğu da var. Bir taraftan e, anne baba dediği kendisine e, evlat edinen insanlara da aslında... E, haksızlık etmiyor onların haklarını veriyor kendisini nasıl iyi davrandıklarını anlatıyor ama öte yandan mesela onların işte anne babalarının kendisini nasıl benimsemediklerini de onlar tarafından nasıl dışlandığını da onların yanında kaldığı dönemlerde e, hakikaten evin beslemesi gibi kullanıldığını da çok net hani bir taraftan Tabii, ifade ediyor aslında Serpil hafta... çok ifade ediyor onu diyor biz e, yatın arkasındaki sandal gibiydik o ve olan evladın çocukları olarak kendimizi ikinci sınıf hissediyorduk. Bir de bir suçluluk da. Hı hı. Hani öyle üstten bir yaklaşım var ki aslında hani filme de çok e, hepsini yansıtamadığımız çok farklı yanları var tabii. E, şey yani sürekli üstten bir söylemle biz olmasaydık siz olmazdınız. Emoş Gülver Kurtulmayacaktı Elif Küçük Elif hı hı. Emoş demeyelim ona Küçük Elif evet. diyelim kurtulmayacaktı sizde olmayacaktınız gibi böyle üstten bir söylemle onları e, o suçluk psikolojisi hani isyan ettiniz bak onun için böyle oldu bunlar yaşandı bu aslında sizinkilerin suçu hı hı. ama biz yine sizi kurtardık gibi e, bir yaklaşım tabi e, Emoş Gülver şuradan hiç sorgulayamıyor, yer yer işte Serpil'in sorgulamalarına e, rastlıyoruz e, yani baba dediği Anne dediği kişi evinde evet büyümüş falan ama aslında ailesini öldüren kişi bu aynı zamanda. Hani evet. Bizzat tetiği çekmesi gerekmiyor ailesi. Ama orada görevli ve operasyonlara katılan birisi. Belki de o oydu öldüren. Bilemiyoruz bunu. Ama o harekatın içinde çünkü o mantığı benimseyen ama o görevi uygulayan birisi. O açıdan hani emoş tüm bunları sorgulamayı Ee, istememiş zaten bir tarafı bırakmış fakat böyle bir gerçek var acı bir gerçek var bir taraftan hem baba diyorsunuz ya da an bana işte baba diyeceksin dedi ne hoş insanlar gibi yaklaşacaksın hem bir taraftan böyle bir gerçek var bu kadar acımasız bir gerçek orayı atlıyor mu biz Çeşitli söylemlerinde aslında görüyoruz Oradan oraya gönderilmiş Oradan oraya gönderilmiş Niye gönderilmiş bilmiyor Hiçbir değeri yok O bir özne değil Bir insan değil Evlendiğinde değil Evlilikte zulüm gördüğünde değil İşte onların yanında kaldığında değil Yani beş kuruş cebinden çalma zorunluluğunu hisset, hissediyor çocuk Bu kadar e, sıradan önemsiz hı hı. Aslında bir nesne evet. olarak görülüşü var Bir de bu süreç aslında bir önüne evlendirilme süreci, hı hı. E, kocasıyla kurduğu ilişki... Kocasının evet. uyguladığı şiddet. Yine hani pek çok bağlamda hani sık sık karşımıza çıkan hani kadına uygulanan aile içi şiddet e, ve kadının hani erkek tarafından sürekli yıllar boyunca ...eziyete uğraması durumu, Gülver e, için e, artık büyümüş olan... aslında daha için... katmerli. Evet. E, şimdi şöyle bir şey genel olarak diyelim toplumun farklı kesimlerinde de bugün, uh -huh. o gün de bu var kadın erkek ilişkisinde böyle sorunlu bir yan var mı? Şimdi kendisi de ifade ediyor. Bu dayak yediğinde, işte çalışıp parası alınıp kocası tarafından içki ve kumara verildiğinde kızdığında pis kızılbaş diye hakaret ediyor. Yani onun biz aynı zamanda siyasal bir yanı olduğunda görüyoruz. Genel olarak kadın erkek meselesiyle bağlantılı değil tek başına. Bunu işte... Diyelim Emoş ortada kalmışlık ya da Serpil şöyle çözümlüyor. Yani anne babası olsaydı bu kadar rahat zulüm uygulayamaz Ya da ona daha sahip çıkan birisi olurdu. Onlar varmış gibi ama yok. Uh -huh. e, diyor sonra bir daha yaşamıma karışmadılar. Yani evlendikten sonra kopmuş zaten daha küçük yaşta evlendirilmiş. E, bir sahipsizlik e, durumu var. Zaten o ailenin gözünde e, hiçbir zaman dersimli. Olduğu da unutulmuyor. Aslında bir yandan asimile etmek, işte türkleştirmek, uh -huh. sünileştirmek varken bu kızların genel için söylüyorum. Bir taraftan da sen bu seviyede kalacaksın. Unutturmuyorlar hani, hiç. Onu da unutturmayan yani bu gerçeği de unutturmuyorlar. haddinde bileceksin, burada kalacaksın. Hani sen e, mesela okutulmuyor bu kızlar. Toplumda uh -huh. belli bir yere gelinmesi istenmiyor. Çok olumlu evlilikler yapılması istenmiyor. Bir tane örnek var mesela çok. Güzel bir çocuk ve genç kızken de çok güzel. Ee, toplumsal stötüsü daha iyi kesimler tarafından evlenilmek isteniyor. Ama sonra dersin evlatlığı olduğu öğrenince vazgeçiliyor. Onlar daha olumsuza tırnak oh. içinde, daha kötüye layık görülüyor. O e, hiçbir zaman o konumları da aslında durumları da unutturulmuyor geçmişleri aslında. Evet... E... Böylece aslında zamanımızı da doldurduk gibi bir programımızın Hı. daha sonuna geldik. Hayvay zamandan daha anlatacak çok hikaye var Hı. aslında. Hani bir filmin içerisinden katmanla o kadar çok hikaye çıkıyor ki bize. Evet ee... inanıyorum izleyiciler de belki bizim hiç yakalayamadığımız başka başka yanlarını yakalayacaklardır. Ben her izi işte bir şeylerin Hı -hı. çıkacağına çok inanıyorum Hı -hı. gerçekten. Bugün bile hani e, konuşma fırsatımız olmayan pek çok yanı oldum. İnşallah sizin tekrar konuk etme fırsatımız olur burada. Yeni projelerle yeni filmlerle de. Çok teşekkür ediyoruz Nezahat Gündoğan. Ben teşekkür ederim. Programımıza katıldığınız Ekim için. E, böylece bir film daha sonuna geldik. Teknik Masada Burçeye ve program destekçimiz Melih Kısagün'e de çok teşekkür ediyoruz. İyi hafta sonlarım. iyi seyirler. Müzik